Değerli kardeşler, soru-cevap kısmında da işte sorularımızı inşallah cevaplandıracağız dedik. Ee, i̇lk sorumuz da Musa kardeşimizden geldi. Diyor ki Yahudilerin iman ve amel konusundaki e, sapkınlıklarının mantığı nedir? böyle bir e, soru tercih ediyor. Değerli kardeşler. Biliyorsunuz Yahudiler de insandır. İnsanların genel olarak takılmış oldukları zaafiyetler onlarda da vardır. Dolayısıyla bugün Müslümanlar içerisinde de Yahudi mantığı ile hareket edenler vardır ve diğer Hristiyanlarda da işte bu mantık ile hareket edenler vardır. Yahudi mantığı deyince yani Yahudilerin, Yahudilerle anılacak olan özel bir mantık yoktur. Fakat Yahudilerin düşmüş olduğu ve Kur'an'da bize anlatılan bazı sapkınlıklar var. Bu sapkınlıklar, değerli kardeşler, ee, şöyle özetleyeyim: Yahudiler bir yasağı denmek konusunda sivri zekalarını kullanmışlar. Mesela allah Teala imtihan gereği onlara işte bir inek kurban edin dediğinde onlar bunu kurban etmek istemediklerinden dolayı İneğin rengini, yaşını e, vesaire sormaya başlamışlardır. Acaba bu inek nasıl? Ne misadu inmel bakara teşâdaha aleyna? Ha. Ya Musa bu inek yani aklımız karıştı. Nasıl bir inek boğazlayacağız? Bize Rabbine soğuk. Bize iyi bir tarih ki ona göre yapalım gibi. Mazeretler üretmişlerdir. Halbuki onlara baştan şu inek kesin e, diye denmemiş. Bir inek, bir inek kesmeleri, kurban etmeleri kendilerinden istenmiştir. Ama onlar inekin rengini İneğin yaşını, ineğin e, işte alacalı mı değil mi e, olduğunu sormaya başlamışlardır. Bu da onların mızıkçılık yapmalarını yaptıklarını göstermektedir. Emre, emre itaat e, yerine mızıkçılık yaparak e, olayı sulandırma yoluna gittiklerini göstermektedir. Eğer evet, Yahudi mantığından katıp buysa evet, böyle bir sulandırma Söz konusudur. Bugün müminler içerisinde iman ettik diyenler içerisinde doğrusu ben de Müslümanım diyenler içerisinde aynı mantığı yapanlar var mıdır? Vardır. Hristiyanlar içinde var mıdır? Vardır. var. Yine başka bir mantık daha var diyorsunuz. Nedir? Ee, onlara cuma günü avlanmak, balık avlamak, avlanmak yasa getirilmiştir. Onlar da e, cuma günü nehre ağlarını atmışlar ama balıkları pazartesi çıkarmışlar. Böyle bir uyanıklık yapmışlardır. E, dolayısıyla balıkları esasen cuma günü avlamışlardır. Ağlarına takmışlardır ama ağları da pazar günü çekmiş, çekmek suretiyle bir uyanıklık yapmışlardır. Ve Allah'ı kamplar acıklarını düşünmüşlerdi. Bugün Müslümanlar, işte ben de Müslümanım diyen insanlar içerisinde aynı mantıkla hareket edenler var mı? Var. Aynı mantıkla hareket edenler vardır. Ee, i̇şte bunu daha çok parasal konularda görüyoruz. Ee, nedir? Ee, mesela kredi konularında, işte e, ve konularda. E, haram gibi görünen bir meseleyi e, işte arkadan kullanmak suretiyle helal sureti, çözücüsü vermek suretiyle o krediyi bir şekilde ne yapıyordu inşallah kullanıyor. Mesela diyorlar ki e, benim 1990 model bir e, arabam var. Fakat bu araba eski. Ben e, arabamın yenilmek istiyorum. Bu da havayici bir e, ihtiyaçlarda ihtiyaçlardandır. Asli ihtiyaçları gidermek için mazereten öldüren bazı haramlara, e, haramları e, işte e, kısmı işte belli zaman cimlerinde kaldırmak söz konusu olur. İşte zarar e, ortaya çıktığında mahzurlu işleri bu hale getirir gibi bir kaydıyla yol çıkarak e, maalesef e, kredi almak, araba almak için, araba yenilemek için kredi almak caiz bir mantık içerisinde olan alimlerimiz var. Bunları da tamamen işte geçmişte Yahudilerin düşmüş olduğu kasalara düşmek istedirler değerli kardeşlerim. Sanıyorum Musa kardeşimizin bu soruyla ilgili e, anlatmak istediği bunlardı. E, i̇şte arkadan dolanma mantığı, kandırma mantığı, e, işte kendilerini çok Allah'tan haşa, Allah'tan daha zeki görme mantıkları ve bunları anlatmamızı istiyordu. Ve maalesef Müslümanların da, yani bugünkü Müslümanların da aynı hastalığa, kısmen bazı konularda düştüklerinde üzerek mücadele ediyoruz. Ve bunları ifade ediyoruz değerli kardeşler. Allah tüm bu tür uyanıklıklardan kendini beğenmişler beğenmişliklerden konuşun diyorum. Evet. Hicretten önce Kudlenin yönü hangi tarafa idi? Evet, bu soru malum. Hicretten önce Kudlenin yönü Mesjid Akka'ya doğru idi. Bugün Kudüs'teki Mesjid Akka'ya doğru idi değerli kardeşler. Ama Hicretten Kısa bir süre içerisinde bu yön e, e, Kıbreti'nin müminlerle Müsminlerle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, namaz kılakken gelen ayeti kelimeyle Kabe'ye doğru e, olduğu yeni Kıbreti'nin Kabe'ye doğru olduğu Allah tarafından bildirilmiştir. Diğer soruya geçelim. Evet. Diğer soruya geçiyoruz arkadaşlar Hangi tarihe rast geliyor tam olarak ee, diye soruyor. E, tarih olarak şu anda bir e, yanlış bir bilgi vermiş olmayayız. Hicretin e, kaçıncı yığında olduğunu şu anda bir yanlış bilgi vermiş inşallah İnşallah bir soru dersimizde tam e, tarih olarak onu sizlere aktarın. İmam Şahati'nin bir sözü var. Allah Celaluhu, bu süreden başka yani asıl süresi İnsanlara sahip bu söylen başka indi, e, indirmeseydi bu sure ona yeterli Bunu açar mısınız? Nasıl yani diyor sıfat kardeşiniz. Evet. E, sohbetimizin başında da bunu söyledik. Evet. E, bu surede iman etmek, salih amel işlemek, hakkı ve tavrı tavsiye etmek gibi e, Allah'ın istemiş olduğu en önemli Ekanslar söz konusudur. Bu ayetler, yani Asıl Suresinde var olan bu 3 ayet e, gerçekten Kur'an'ın bütününün haritasıdır. Çünkü e, Kur'an iman etmemizi, tarih amel işlememizi, hak yolda olmamızı, hakkı tavsiye etmemizi, emir bir maruz yapmamızı, ve nehyal-i şey yapmamızı istiyor. ve Bütün bu işleri yaparken de Sabırlı ve azimli olmamızı istiyor. Kur'an'ın bütünlüğün harikatıdır. Kur'an'ın bütünlüğün vermiş olduğu mesaj burada gizlidir değerli sahibizlerim. O yüzden İmam-ı Fahri'nin bu minvan'den anlamak lazım. Soru. Ferahat vakti. eskide kalan bir uygulama. Çünkü e, güneşe takılma artık yok diyen e, biri var. Buna nasıl cevap deriz ediyorum. Evet e, değerli kardeşler, ciddi esaslarını bize bildiren ayetler, naslar, hadisler, e, tevfihi değil. Bunlara illaki de bir mantık e, çerçevesi içerisinde bakmak zaruret değildir. Dolayısıyla bu emirler e, var ise ki vardır. Bu, bize düşen bu emirleri takdik etmektir. Bu emirleri takdik etmiştir. Şu anda güneşe tapan yoktur diyemeyiz. Vardır. Şu anda aya tapan yoktur diyemeyiz. Vardır. Şu anda insana tapan yoktur diyemeyiz. Vardır. Şu anda tata tapan yoktur diyemeyiz. Vardır. Eskiden var olan kaptınlıkların birçoğu daha çeşitli bir durumda Günümüzde de söz konusudur. Putçuluk vardır. Putu tatmak vardır. E, putlardan medet beklemek vardır. E, Yahudi ve Hristiyan hayranlığı vardır. Hatta Budist hayranlığı, Hindust hayranlığı vardır. İşte bunlardan ülkemize gelen bazı e, Budist alimleri, güneşe tapınma ayinleri bir e, sağlık sporu olarak lanse edilmek suretiyle bu yoga denen şey e, insanlara takip edilmektedir. Bunlar esasen güneşe tapınmadır. Bir tapınma merasimidir. bir de bunun şekilde zaten bilmekteyiz. Bunlar var iken, bugünümüzde güneşe tapın yoktur demenin de bir manası yoktur. Bugün yoksa bile yarın olmayacağını garanti Edemezsin. Dolayısıyla bizler bu konuda Allah-u Teala'nın e, peygamberinin e, söylemiş olduğu, emretmiş olduğu şekilde inanmamız ve o şekilde tavır satınmamız erzendir, gerekir. Evet, diğer e, sorumuza da geçiyoruz hemen. Bakıyorum evet hemen ee, Musa kardeşimizin sorusu Allahumma inni auluk en uşbide bide şeyen Allahumma inni uriru en ujebide diye başlayan iman tazeleme bu ağların anlamı nedir? Bir de ee, değerli kardeşler. Ee, bu duada mana olarak diyoruz ki, Allah'ım ben sana şük koşmaktan sana sürünürüm. Allah'ım tabi e, ben imanımı yeniliyorum diye bir söz var. Bu sözü nasıl anlamak lazım? İman taliyenir mi? İşte burada işte mitah tazeleme olayı da var. Hemen o affey veriyor. Mitah tazelemesini, mi? iman tazelemesini. Burada tazelemeyi küsürden imana dönüş olarak demek lazım. Yani onu o şekilde anlarsak yanlış olur. Tazelemek burada mesela e, siz bir ipi tutuyorsunuz e, elleriniz yoruldu parmaklarınız yoruldu Şöyle diyeceksiniz elinizi atıyorsunuz. Biz e, elin işte, ip bir şekilde sizden yani biraz kaymış, e, ipin üst tarafından tutmak istiyorsunuz, aynı tutuyorsunuz ama üst tarafından, altından, köpinler tutmak istiyorsunuz. Şöyle yukarı doğru tutuyorsunuz. Bu da tabirime olay. Tutuşunuzu tabir, tabir ettiğiniz gibi İmanını, imanımı, imanınızı daha kuvvetlendirmek birmek amacıyla imanımızı daha da kuvvetlendirmek, daha da netleştirmek, her türlü şiddet, her türlü yanlış inançlardan, her türlü imana mugayir, ters durumdan onu arındırmak için bir aksiyon içerisinde, bir azim, bir gayet içerisinde, bir tirtiliş ve bir tövbe istiğfar içerisinde olmak, imanın özüne İmanın hakikatine ulaşmak için naslardan bunun tarifini öğrenmek suretiyle, sahabelerimiz ve peygamberimizin ölücüde hayatından örnekler alıp onu taklit etmek yaşamak suretiyle imanımızı daha da güçlendirebilir. Yapmış olduğumuz ibadetlerle, yapmış olduğumuz hayır hasanat ile, yapmış olduğumuz diliyle, ee, ve tefekkür ile imanımızı daha da güçlendirebiliriz. Sahabenin, sahabelerin işte zaman zaman diğer sahabelere taala gelin bir saat iman edelim. Yani bir saat iman etti, diğer saat katil olalım, manası ne çıkarmadın? Hayır. Gelin imanımızı bir saat şöyle coşturalım, imanımızı güçlendirelim imanımızı tamamen kalbimizin en derin içerisinde daha sabit olmasını sağlayalım. Eğer bir takım hatalar, imana tek bir takım düşünceler, niyetler, eğrimler ee, varsa bunları söküp atalım manasında bir davettir bu. Teşekkür ile imanın artacağını, düşünce Allah ile, Allah'ın ayetlerini tedavgür ile, e, düşün, düşünerek imanın artacağını gösteren e, bir e, durumdur. Bir örnek davranıştır değerli kardeşler. Yoksa e, işte bir saat iman edelim daha sonra etmeyelim manasında diye anlamamak lazım. İmanı tazelemeyi de bu şekilde anlamak lazım iman var. Ama iman e, bir takım ee, Şehidi eğilimlerle zafiyete vurmuş. Bir takım ufak kesik çizgilerle zafiyete uğramış. İman üzerinde bir takım tozlar var. İman üzerinde bir takım bilgisizlikler ve cehalet konusu. İşte bunların, bunlardan kurtulmak, bunlardan e, imanı arındırmak için bir gayet işe yarar. E manasında düşünülebilir. Tazelemeyi yoktan var olma, yoktan var etmek. Hiç yokken yeniden var etmek manasında düşünürsek yanlış olur. Sadece güçlendirmek manasına alalım bu ibareyi. İmanı daha da güçlendirmek, imanı daha da canlı yapmak manasına e, bu ibareyi alabiliriz. Yoksa başka manada düşünürsek yanlış olur. Peki nikah sahnesi neler kardeşler? Onu da söyleyelim. Nikah ya bağda ya yoktur. Ee, Nikah yoksa e, nikah nasıl yok olur? Bir insan hanımını işte boşarsa, boşsun derse e, ve iddia içerisinde hanımına yeniden dönüş yapmaz gider e, cuma ile e, o nikah e, yani nikahdan boşanmak gerçekleşmiş olur. Ve böyle durumlarda Neyden nikah tıymak gerekir. Ama işte terşembe günleri camilerde gehnek haline gelmiş Ya Rabbi işte iman, nikahımızı tazeliyoruz. Ya Rabbi nikahımı tazeliyorum gibi ee, bir duanın yani bu açıdan bakıldığında herhangi bir e, mantığı yoktur. Ee, zira nikahı e, tazelemek e, ancak nasıl olur? Talap tabir olduysa, tahakkuk ettiyse, boşanma tahakkuk ettiyse, yeniden miktak kıyma süresiyle tabir Yani miktak tabir. İkinci bir miktak kıymış olursun. Ama boşanma söz konusu değilse zaten miktakın tabir vermesinin söz konusu da olmayacaktır. Evet. Diğer bir soru. Annesini, babasını, çocuklarını Allah ve Peygamber Aleyhisselam'dan daha çok seven kişi iman etmiş sayılır mı? Öyle bir isme Müslüman denir mi? Evet. Gel yani Kadişler, evet bu insanda annesini, babasını, çocuklarını Allah'tan çok seviyorsa, ee, bununla, bununla birlikte Allah'ı da seviyor ise ama annesine babasına çocuklarına olan sevgisi Allah'a olan sevgisini geçtiyse, bu insanın imanı eksiktir. Bu insan kafir değil. Bu insan iman eksiktir. Kânil bir iman ile iman etmiş sayılmaz. Allah'ın razı olduğu güzel saydığı bir iman ile iman etmiş olmaz. Makbul bir iman ile, kamil bir iman ile iman etmiş olma. Annesini, babasını, çocuklarını Allah'tan fazla seviyorsa durum bu. E çünkü kafir demek Allah'ı inkar eden demektir. Yoksa bugün bir kısmı insan parasını, pulunu Allah'tan fazla seviyor. Para için bırakmadığı yok mu? Ama Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor. Allah şöyle yapıyor, onu yapmıyor. Şeytan böyle yapıyor, onu yapıyor. Cünahkar oluyor. Dolayısıyla işte bu tür dağlanışlar günaha patlanmaktır, yanlışa düşmektir. Bunlar günah şeylerdir. Bunlar inkar değildir. Bunlar iman eksikliğidir. İmanın zaafiyet arz etmesidir. Kemaliyet arz etmemesidir. Yoksa bu tür insanlar kafir sayılmazlar, değerli kardeşler. Ve bu insanlar elbette ki Müslümandırlar. İnanmak ihtiyacı doğuştan mıdır? Evet, inanmak ihtiyacı fıtriyidir, fıtriyidir, değerli kardeşler. İnanmak ile ile inanmanın arasında fark nedir? Buradaki yakın kelimesi ne demek? İnanmak ile yakinen inanmanın arasında fark. İnanmak sıradan bir inanmak olarak düşünelim. Yakinen inanmak ise ilmer yakin yani şüphe götürmeyen tamir bir inanç ile inanmak arasında elbette fark vardır. Bir insan inanıp, inancının yanında bazı şüpheler taşır. Bu haklı bir imana sahiptir. İlmer yakin bir şekilde yani şüphe götürmeyen, asla şüphe götürmeyen sağlam, samimi bir iman ile iman ederek imanın gereği salih ameli isteyen ve bu konuda samimi ve, gayret, ve gayretli olan insan arasında normal bir şekilde ben inandım deyip de tembel davranan insanın imanı arasında elbette ki çok büyük bir fark var. Yakın kelimesi yani şüphesiz manasına gelmesidir, şüphe götürmeyen, yani. şüphe götürmeyen yani bir şekilde iman etme manasına görüyor iman etme manasına gelmektedir. Hakkindir, hoş görmeyen onların hümmetine yardım görüyor ve rızılanıyorsunuz. göre birileri tarafından rızıtılanıyorsa birileri, birileri de tarafından azc edil e, diyorlar. Bu konuda neler söylersiniz diyor. Değerli mi arkadaşlar? E, bu şu konuda şunları söyleyelim. E, Fakirler, işte hayvanlar, masum insanlar, çocuk, çocuk, vesaire Bunlar olmaksa kızıktır. E, Severimler manlatında e, bir söz. Şimdi ben bu sözün e, bu halde geçtiğini e, şu anda var bilmiyorum ama e, şunu söyleyelim. Yani Allahu Teala eğer sizi helak etmiyorsa, içinizdeki günahkarlar yüzünden hemen sizi helak etmiyorsa elbette bunun sebefleri arasında o bölgede yaşayan salih insanlar, masum insanlar, e, günah günahtan uzak durmaya çalışan insanlar e, bunda etkilidir. Onların yapmış olduğu dualar vardır. Onlar derler ki Rabbimiz içimizdeki zalimler yüzünden bizi helak eylemez. Allah da, Allah da onların bu dualarını kabul etmek suretiyle genel olarak inecek olan bir felaketi, bir afeti, bir musibeti o toplum üzerinden bu dualar ve yarlarışlar, yakarışlar hönnetine yetici olarak kaldırıyor veya erteliyor ise Allah her şeye kadir ve Allah yapmak istediğinde elbette hakimdir. Evet, çok onu e, tekrar alır. Evet, Bazen şey. sektöre konuyor. Şükrü bunu bırakıp alındığında zaman ediyor. Etselam alayım. Evet şu anda e, nasıl ben e, değerli kardeşler reklam olmasın ama ben Ali Vundu e, ile bağlanıyorum. Evet. Bu da herhalde sağlıklı olmuyor herhalde. Ondan kesiliyoruz. Ne zaman kesildiğini ben de anlayamadım ama soruya tekrar cevap vereceğim. Sanıyorum bu soruyla ilgili cevap konusunda mikrofon e, kesilmiş çekilmiş oldum. Ne diyoruz soruyla ilgili? Evet. Evet. İçimizdeki salim insanların bu ağları hürmetine Allah içimizdeki zalimlerin cezasını erseler mi? Evet, erseler. Allah, yapmak istediği emirde, hürdür, emrinde, hakimdir, işinde, hakimdir, hiç kimse Allah'a ne yapması gerektiğini öğretemez. Dolayısıyla, değerli kardeşler, allah Teala bazı insanların duasını kabul etmek suretiyle o insanların etrafında yaşayan çoluğunu, çocuğunu şerbetmekte akrabayı talikatlarını, komşularını korur mu? Onlara inecek olan bir cezai erteler mi? Evet, allah Teala bu duaları kabul etmek suretiyle böyle bir şey yapabilir. Ve Allah'a hiç kimse niçin bunu yaptı diye hesap soramaz. Böyle bir yetkisi Böyle bir gücü hiçbir insanda bulamazsınız. Bulmamanız gerekir. Böyle bir şey olamaz. Şimdi bundan yola çıkarak ne demiş efendim? O zaman birleri tarafından biz de onların yapmış olduğu dualar ile affedebiliriz. Madem böyle oluyorsa affedebiliriz diye denilmiş. Bu konuyla ilgili görüşlerimiz soruluyor. Şimdi değerli kardeşler, şefaat diye bir şey var. Şefaat. Nedir şefaat? Şefaat bir kulun yani şefaat hakkına sahip olan, sen felancıya şefaat edebilirsin denen bir kulun, o kul için Allah'a onun aff konusunda ricada bulunmak bulunması şefaat ve Allah-u Teala şefaat konusunda okul için izin vermedikçe şefaat edilemez ve Allah-u Teala kimler için şefaat edileceğini de kendisi tayin eder. Namdallidi yeshfau indhu illa bi idni. Onun izinde, onun izni olmadan şefaatçi olacak kim vardır? Kim yok. Dolayısıyla, kişi şefaat etmek ister Allahu Teala şefaat edilmek istenen kişinin durumuna bakar. Eğer bu kişi, bu kişiye şefaat edilmesine razı olursa, bu kişi şefaat edilmeye layık görür ise. O kişiye şefaat etme yetkisini hürriyetini verir. Ve o kişiye şefaat et, e, ettiğinden dolayı o kişiyi de onun şefaatiyle af eder. Bunlar gerçek, Bunlar olabilecek olan şeylerdir değerli kardeşler. Dolayısıyla müminler birbirlerinin bağışlanması için dünyada Nasıl ediyor olsalar Allah'a olsalar Allah'ın çocuğumu, eşimi bağışla. Allah'ın müminleri bağışla. Günahlarını affeyle. Onları doğru yola ilet diye müminler için dua ediyor iseler. Ahirette de kendilerine Allah'ın izniyle şefaat etme hakkı verilecektir. Cennete gelecek olan her kişinin yakınlarına şefaat etme konusunda en az 70 ki tabii bu çok olur, az olur, yetmiş çok çokluğun ifadesidir. 70 kişi olacak diye bir şart yok. Ee, Allah-u Teala'nın izin verdiği kişilere şefaat etmesini sağlayacak. Onlara şefaat etmeleri için izin verecektir. Ama dediğim gibi her insana da şefaat edilmez. Allah kimeşi izin şefaat edilmesi konusunda onlar şifa edecekler. Dünyada ki Allah'a yalvarma yaparma. Gerek dünyada yaşayan insanların affedilmesi için dua etme, gerek bizden önce ahirete intikal etmiş olanlar için dünyada tövbe istifa, onlar için dua etme, onların affedilmesi için vahimce yalvarma olaylarımız bize verilmiş olan fırkatsızdır, güzeliklerdir bizim hatırımız ve yüce Rabbimizin önemsediğini gösteren çok önemli mühletlerdir. Allahu Teala sadece bizi kurtarmakla yetinmiyor. Bizim sevdiklerimizi de bizim hürmetimize kurtarma konusunda bize bir yetki veriyor. Şefaat bu manadadır değerli kardeşler. Bunu bu şekilde anlayalım. Peki bunun yanlışıdır. Eee bu konuyla ilgili diyor ki kardeşimiz burada sahip eden tarikal şehri'nin duası ile affedilir düşüncesi var mı? Direkt, bir insanın tarikat şehri olması olmaması önemli değil. Ee, bir insan sizin için tövbe istiğfar edebilir mi edemem mi sorusuna cevap vereceğiz. Bizim için bir insan tövbe istiğfar etmek istiyor ise ki bunu isteyeceklerdir. Bunu yapma ruhsatını Allah onlara vermiştir. Gül dua etme yetkisini Allah bize vermiştir. Fakat hata bu davranış nasıl olur bu konuya ilgili? Bir insan birer şeyhine sözde Bu hatalıdır. Adeta onu affedecek olan makam şeyhiniz gibi düşünür. Bu hatalıdır. Veya tabi seyhinin indinde onun yanında tövbe etmesi gerekli olmuş bir inancı sahip olup Bu yanlıştır. Doğrusu kişinin Allah'a tövbe etmesidir. Doğrusu sevdiklerimiz için bizim Allah'a tövbe etmemiz Allah'ın bu kulda bağışla yarabbi. Bunu doğru yola ilet yarabbi. E, onu da bağışla yarabbi diye dua etmemiz sünnette var olan e, bir dua şeklidir değerli kardeşler. Ama bunun garantisi var mıdır? Yok. Yani biz annemiz için, babamız için dua ederiz. Onlar verirken, gerek onlar hayattayken gerek onlar arife intikal ettikten sonra. Fakat bu dualarımız kabul olur mu, olmaz mı? Onu Allah bilir değerli kardeşler. Onu Allah bilir. Bu konuyu bu şekilde e, anlamakta fayda var. E, hadiste tahribat yapılmış hürmetine diye bir yok hadiste diyor kardeşimiz. E, bu hürmetine meselesi, insanın zatına e, hürmet bakımından anlaşılmasın. E, burada dua ibadettir değil mi? Dua ibadet. Bir başkasının duasıyla e, o kişinin duasına muhassaf olan kişi affedilebilir mi? Bir başkasının duasıyla, ricasıyla, dua etmesiyle. Evet. Elbette edilebilir. Allah bunu e, kabul ettiyse, o insanın duasını kabul ettiyse, çünkü dua ibadet veriliyorsunuz, o insanın yakarışıyla, yalvarışıyla e, o diğer bir insana e, hidayet yolunu göstermesi elbette doğru bir davranıştır. Elbette Allah'ın sünnetinde var olan bir davranıştır. Ama şurada şöyle bir incelik var. E, bir mümine müşrikler için dua etmek yakışmaz, düşmez diyorlar bayra. Değil mi? Dolayısıyla e, bir mümine müşrikler için dua etmek yakışmaz, düşmez doğru değildir. Müşrik olmadıkça müşrik olmadıkça e, Müslümanmaya afi Müslümanıma günah sar, bu tür insanlara fayda e, olsun diye Yüce Rabbimizden af, afiyet, sağlık, beraber sıhhat, iyilik, bağışlanma, dilememiz e, bir kardeslik hukuku gereği, bir akra akrabalık hukuku gereği doğrudur. Doğru bir davranıştır. Sünnette vardır. Eee Sahabeler de birbirlerine dua etmişlerdir, birbirlerinden dua istemişlerdir. Bunu bu şekilde anlamak lazım. Bunu dua kapsamında düşünmek lazım. Ve dualar için yapılır, kabul edilmesi umuduyla yapılır. Ve dualarımızı ederken de Allah'ın bu dualarımızı kabul edeceğine olan umudumuz tam bu şekilde bu dualarımızı yapmamız lazımdır. Ee, biraz daha açı atalım bu konuyu. Çünkü biraz nedir? diyor? Ee, ne diyor? Mesela hürmetim ekledim de kabul edilse bir şık, e, kapısı da açılır. Falanın hürmetine beni affetse ya yeni yerine geçir sonuçları çıkıyor. Evet. Tam da bu noktada da e, bir şeyler söyleyecektim. Kardeşimiz bir aşkıma getirmiş. Ee, biz bu da mesela iyi anlamak lazım. Denin felancanın hürmetine affet demek doğru değildir. Evet. Denin felancanın hürmetine affet ya Rabbi demek sünnette olan bir dua ve bir yalvarış yatarış şekli değildir. O da değildir. Ama bir kardeşimizin haberi yok. Biz onunla ilgili dualar ediyoruz. Ya Rabbi onu koru, Ya Rabbi onu affet. Bu var mıdır? Bu var mı? E peki yalvaran yakaran, affedilmek istenen kişi, beni bir başkasının hürmetine affet demesi doğru mudur? Değildir. Böyle bir dua hürmet var mıdır? Yoktur. Ee, hiçbir kahade, sahabi, Ya Rabbi beni peygamberin hürmetine affet dememiştir. Değil mi? Böyle bir, bir, bir haber asla yok. Doğru olan kısmı sevdiğiniz, affedilmesini istediğiniz müminler için dua etmektir. Yanlış kısmı affedilmek istenen kişinin yapmış olduğu ibadetlerini, dualarını vesile kılmak yerine başkalarının Allah katındaki makamını vesile kılmaları yanlış olanıdır. Başkalarının Allah katındaki makamını, mevkiisini vesile ederek affedilmek için dua etmek yanlıştır. Günahkâra muhaliftir. Hı? Böyle düşünmek lazım. Çünkü herkesin Allah katında edinmiş olduğu, ulaşmış olduğu makam kendi gayretleri çabalarıyla olmuş olan e, olaylar. Bir başkasının göstermiş olmuş olduğu çabayla ulaşmış olduğu mevkiyi göstererek o mevkiye hürmeten kendimizin de afferilmesini Allah'tan istemeliyiz. Doğru değildir, mantıklı değildir. Sünnete uygun değildir. Sünnete böyle bir şey yoktur. Bu tamamen yanlış bid'at sayılacak olan bir yalvarış, yakarış şeklidir. Değerli kardeşlerim. Hazreti, Hazreti İbrahim'in milletindenin demek ne demek? Millete İbrahim e Hanife ayet ediyor. Yani Tevzid dininden. İbrahim nasıl ki atalarının putlarına karşı geldi. İbrahim aleyhisselam putluluğu reddetti tek Allah'a inanmayı gündeme e, getirdi ve buna davet etti değil mi? Tevhid dinine davet etti. İlk ya, Adem Aleyhisselam'ın tabii ki dinine insanları davet etti. İsterlikle ise İbrahim'e Hanife e, Hanife demek tevhid dininden olan demek. Millet demek, din demek. E, İbrahim'in dini tevhid dinine e, gavet etmek işte budur. Yani şirkü olmayan e, içinde e, bir tabi hurafesi olmayan arı ilahi din. İlahi e, dinin adı hanif Dini din adıdır. İbrahim'in milleti. Yani İbrahim'in milletinin dini. millete İbrahim'e hanife İbrahim'in milleti, İbrahim'in sünneti, İbrahim'in inancı, İbrahim'in yolu, aklideti, dini, akla geliyor buradaki millet kelimesini söylediğimizde. Bunu tezgittiğinizin şey. ee, Evet, başka sorumuz yok sanıyorum. Bunlarla ilgili inşallah burada e, saatimizde baya bir ilerlemiş. Ee, Şimdi bu sorulara geçelim inşallah o tarafa. Son bir soruyu da alalım Mustafa kardeşimizin. Adem aleyhisselam cennete e, günah işlemesi cennete günah işlemesi ismet sıfatına ters değil mi? Demiş. Evet. Şimdi bu soruyla ilgili cevabımızı verirken sonra sohbetimizi bitireceğiz arkadaşlar. Evet. E, bir tane Adem aleyhisselam peygamberimiz de değil mi? Bunun tartışması var. E, e, da işte Süleyman'ın peygamber olduğu ilk peygamberin Azim ve olduğunu söylemekle birlikte e, hadislerde ilk peygamberin Nuh Aleyhisselam'ı olduğu ifade edilmektedir Bazı yertek seyadislerle. E, İbrahim Aleyhisselam'ın peygamber olması da ümmeti olmadığından dolayı mantıksızdır. Yani e, şimdi bir ümmeti e, yok. Kendi, kendisinin peygamberi olması da e, doğru bir durum değildir. Ee, Musa kardeşimiz işte Adem Aleyhisselam'ın Nebi e, İkvası e, Nuh Aleyhisselam'da demiş. Evet bu tartışmaları bilmeyeceğim. Bunlar var. Bu tür tartışmalar var. Ama e, Nebi ile Resul tabi ki aynı manadadır. Esasen Resul Erişim Nebi de haberci haberciye eski manasındadır değerli kardeşler. Bunlar ayrı e, alimlerde olmakla birlikte e, Allah'tan gelen birini tebliğ etme baktığımızda elçilik görevi kendisine veren manasına düşündüğümüzde, Rus'ta ne diyor? Aynı manaları istiva etmektedir. Ali, Adem Aleyhisselam, Peygamber midir, değil midir? Sorular, cevapların sadece kabul edilen görüşe göre daha çok Adem Aleyhisselam, Peygamber değil. Ee, peki Adem Aleyhisselam peygamber değilse kendisine sayfa verilmiş değil mi? Ee, bu örneklerde işte Adem Aleyhisselam'a 10 sayfa verilmiş denir. Ee, bunu nasıl açıklayacağız? Ee, doğrusu, e bu yani peygamber olduğunu kabul eden görüşe göre e, kendisine 10 sayfa verildiği e, kabul etme arasında bir paralellik söz konutudur. Böyle diyenler bunu da bu şekilde kabul etmiş olurlar değerli kardeşler. Ee, tabii ki cennette diyelim ki peygamberdi. O zaman peygamberlerin isme sıfatı vardı. Bu hatayı nasıl yaptı? diye esas sorulmak istemen budur. Ee, fakat e, peygamberler peygamber olduktan sonra mı ismet sukatına kavuşurlar yoksa doğduları andan itibaren mi ismet sukatını taşırlar diye bir soru sormak gerekir esasen evet peygamberler kabul eden görüşe göre doğumlarından itibaren kendileri sistem muhabb kurmuşlardır. sistem uzak kurmuşlardır. hiçbir peygamber sukat atmamıştır örneğin e, şirke düşmemiştir. Örneğin e, bu peygamberlerin e, ismet yani sıfatıyla direkt ilgili midir? Bir insan şirke düşmek ise günah işler mi? Başta günah olabilir mi? Evet. Peygamberler şirk dışında zulüm, yalancılık ahlaksızlık dışında e, bir takım hatalar yapabilirler. Peygamber olmadan önce, Peygamber olmadan önce, Peygamber e, bunlar örnekleri vardır, e, onları gezmeyeceğim. İşte Muhalefet İslam'ın e, bir e, yapımıyla kavga eden dine yumu katmasıyla onu öldürmesi, mesela bu örnek gösterilir. E, daha benzer şeyler var. E, peygamber olduktan sonra Peygamberler hata eder mi? Soruma cevap verin. Peygamber olduktan sonra Peygamberler Tabi isim vardır ama e, dünya, sosyal meselelerde muamele, muamele konusunda, davranış konusunda, aile hukuku, aile ile ilgili toplumsal davranışlarda, ahlaki bir takım durumlarda hata edebilirizler ve ardından bu hemen Allah tarafından düzeltilir, o hata yerde kalmaz. Peygamberimizle ilgili bu konuda Kur'an'da birçok örnekler var. Birçok derken 4-5 tane örnek vardır. Yani Peygamberimizin davranışının yerinde olmadı. ama bu davranışlar sosyal, ailevi konulardır. Dini akidevi konular değildir. Dini akidevi konular değildir. Peygamberler akidevi konularda asla etmezler. Peygamberler şirke davet etmezler. Davranış şekillerinde bir takım uygunsuzluklar gündeme gelebilir. Eşleriyle olan muamelelerinde bir takım uygunsuz, Allah'ın razı olmayacağı ve eleştireceği bazı konular olmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyla ilgili uyarılmıştır bir taksiyede. Ee, bunlar da siz tabi Kur'an'dan bakın özellikle ee, Ya eyyühen nebi dinetuharrimuna ehallallahu lek tettahî eee neyse ayet-i kerime olmadığın için yani ey nebi sana Allah'ın helal kıldığını niye kendine haram kuruyorsun? Eşlerinin rızalığını mı önce tutuyorsun? gibi bir durum yine abese ve fevallâ ama âmâ bir düşünce kendisine gelip birinden bir şey öğrenmek istediğini sorduğunda e, biraz bu konu konuda kendisini e, ağır buldu ve ondan yüz çevirdi biraz e, ya şimdi bu olur mu yüzünden düşündüğü gibi bir takım eleştiriler olmuştur. Gördüğünüz gibi bu eleştiriler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin e, toplumsal e, e, hayattaki davranış şekilleriyle ilgilidir. Aile hayatındaki davranış şekilleriyle ilgilidir. Ve bunlar dinleme e, geldikten sonra Allah razı olmadığını, bunun yanlış olduğunu dile getirmiş ve bunu açıklamıştır. Peygamberler bu tür şeyler içerisinde olabilirler ve Allah-u Teala hemen bu hataları, yanlışları, uygunsuz vaziyete durumları hemen düzeltir ve ayet bildirme suretiyle doğrusunu iletir değerli kardeşler. Bunlarla ilgili tabii ki uyumlu Kur'an, Kur'an ilimlerini ihtiva eden kitaplara bakmak suretiyle bilgi edinebilirsiniz. Evet, e, sanıyorum sorularımız da bu kadar. Cevaplarımız da bu kadar. İnşallah sorularımız e, e, doğru söylemiş şeyler Allah'tan yanlışlar nefsimizdendir. Allah en doğrusunu bilir değerli kardeşler. 45 kadar da soru cevap bölümünde kalmış olduk. Allah sizden razı olsun. Allah bulduklarımız da ee, doğru bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Allah'a sağlık, selamet, afiyet nasip eylesin. Allah amellerimizi kabul eylesin. Bu amellerimizi yavrum kıyamette hakene nizanımızda görüp sevilenlerden eylesin. Sevilenlerden olmayı eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet. Mikrofonu bırakıyorum değerli kardeşlerim. Geceniz mübarek olsun. İnşallah tekrar başka bir beraberlikte e, e, de. buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.